Dördüncü maksadın vecih-i Min kablike kelimesinin ifade ettiği gibi Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam onların halefidir ve onlar tamamen o Hazretin selefleridir. Binaen aleyh halefin selefe ait vazifeyi tamamiyle üzerine alarak onların yerine kaim olması o Hazretin bütün seleflerine naip ve bütün ümmetlerine rasul olduğunu ittiza eder. Evet, bu kaide hikmete uygun fıtri bir kaidedir. Zira zaman-ı saadetten evvel insan aleminin ihtiva ettiği ümmetler, milletler arasında maddeten ve manen, istidaden ve terbiyeten pek muhtelif ve geniş mesafeler vardı. Bunun içindeki terbiyeyi vahide ve daveti münferide kafi gelmiyordu. Vaktaki âlem-i insaniyet zaman-ı saadetin şems-i saadetiyle uyandı ve müdaveli efkar ile ananelerinin terkiyle, ile tebdili ile ve kavimlerin birbirine ihtilatları ile ittihada meyil gösterdi ve aralarında münakale ve muhabere başladı hatta küre arz bir memleket belki bir vilayet belki bir köy gibi oldu bir davet ve bir nübüvvet umum insanlara kafi görüldü Beşinci maksadın veci inikası min kabli min İbtida manasını ifade eder. İbtida ise bir intihaya bakar. İntihâ ademi ihtiyaca delalet eder. Öyle ise o Hazret Hatemül Enbiya'dır ve alemi insaniyetin başka bir resule ihtiyacı yoktur. Min kablike kelimesinin bu beş letaife ma'kes ve mazhar olmasına nazarı belagatçe delalet eden emare şudur ki bu beş maksat bir nehir gibi şu ayetlerin altında cereyan etmekle ayetten ayete intikal neticesinde min kablike havuzunda ihtima etmiştir. Evet, kelimenin satında görünen bir tereşüh, bir yaşlık kelimenin altında havuzun bulunduğuna delalet ve ima eder. Mahaza bu maksatların beyanına ayrı ayrı ayetler tahsis edilmiştir. Ve bil ahirati Bu ayet Haşir meselesine işarettir. Haşrın ispatı hakkında Feyzi Kur'an'dan fehmettiğim ve başka bir risalede tafsilatı ile zikrettiğim on bürhanın hülasasına burada işaret edeceğiz. Şöyle ki: Kast ve iradeden doğan bir nizam-ı ekmel vardır. Hirkat ve yaratılışta tam bir hikmet hüküm fermadır. Âlemde abes yok, fıtratta israf yok. Bu şahitleri tezkiye eden istikrai tamdır ki Herfen mevzuu bulunduğu nev'in nizamına bir şahih de adildir ve keza yağm ve sene vesaire gibi her nevi de neb'i bir kıyameti mükerrere vardır ve keza beşerdeki istidat kıyamete bir remizdir ve keza beşerin gayri mütenahi meyil ve emelleri kıyameti ister ve keza sani hakimin rahmet hazinesinin mahalli sarfı ancak kıyamet ve haşirdir ve keza Sıdk ve emanetle maruf Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam sarahaten ilan ediyor. Ve keza Kur'an-ı mucizül beyan "Vekad halakakum etvara ve ma rabbuka bi lil lilabid" ayetleriyle ve bu ayetlerin emsaliyle haşrin vukuunu kat'iyetle ispat ediyor. İşte tam ona bali olan şahitler saadet ebediyenin anahtarı olup o cennetin kapılarını açarlar. 1. bürhan Evet Kainat saadet ebediyeyi intac etmese akılları hayrette bırakan kainatta görünen en bariz en mükemmel şu nizam aldatıcı zayıf bir suretten ibaret kalır ve bütün maneviyat ve alakalar rabıtalar ve nispetler hep heba olur öyleyse o nizamın nizam olması ancak ve ancak saadet ebediyeyi intac etmekle olur yani o nizamdaki maneviyat ve nükteler ancak alemi ahirette sümbüllenecektir Yoksa bütün maneviyat söner, rabıtalar kesilir, nispetler darmadağınık olur, nizam da berheva olur. Halbuki o nizamda bulunan kuvvet bütün kuvvetiyle o nizamın berheva edilmeyeceğini ilan ediyor. 2. bürhan Her bir neviide, her bir fertte hikmetlere, maslahatlara riayet eden ve inayeti ezeliyenin timsali olan hikmeti taammü'e saadet ebediyenin gelmesini tebşir ediyor. Çünkü aksi halde Bedahetle ikrar ve tasdik ettiğimiz şu hikmetleri ve faydeleri inkar etmemiz lazım gelir çünkü o faydelerin, o hikmetlerin, o maslahatların her birisi ziddına inkilabe ederler, Bu hal ise sapsatadır. Üçüncü bürhan. İkinci bürhanı tefsir eder. Fennin de şehadet ettiği gibi saniy hakim her şeyde en kısa yolu, en yakın ciheti, en güzel ve en hafif sureti ihtiyar etmiştir. Bu ihtiyar. Kainatta abesiyetin bulunmadığına delalet eder. Bu ise ciddiyete delalet eder. Ciddiyet ise saadet ebediyenin gelmesiyle olur. Yoksa bu varlık adem sayılır ve her şey abesiyete tahabül eder. Halbuki abes ve israf gibi batıldan taak ve münezzeh olduğunu şu "Subhaneke ma halakte haza batila" كلامi ile ilam ve talim eden Zat-ı Zülcelal sözüne nasıl muhalefet eder? Dördüncü bürhan. Üçüncü bürhanı izah eder bütün fenlerin şahadetiyle fıtratta israf yoktur eğer insan-ı ekber denilen alemdeki hikmetleri idrakten naciz isen alemi asgar denilen insandaki nüktelere hikmetlere dikkat et evet fenni menafiül azanın şerh ve beyan ettiği vecihle insanın cisminde her birisi bir menfaat için takriben 200 küsür kemik vardır ve her birisi bir fayda için altı bin damar vardır ve hüceyrata hizmet eden 24 bin mesame ve pencere vardır. O hüceyratta cazibe, dafiya, mümsike, musavire, müvellide namile her birisi bir maslahat için beş kuvvet çalışıyor. Alemi askar böyle olsa, insan-ı ekber ondan geri kalır mı? Ruhan nisbeten, ehemiyetsiz olan ceset bu derece israftan uzak bulunsa? Ne suretle cevheri ruhla asarında, emellerinde, efkarında ve maneviyatında israf olur. Çünkü saadet-i ebediye olmasa bütün maneviyat kurur. O hakikatlar israf memleketine kaçarlar. Acaba dünya kadar kıymetli olan bir cevhere malik olmakla hem daima onun zarfını ve gılafını muhafaza ettikten sonra o cevheri birdenbire yere vurup kırmak ihtimali var mıdır? Hangi akıl kabul eder? Hem bir şahsın bünyesindeki kuvvet, azasındaki sıhhat, istidadındaki kabiliyet, o şahsın yaşayışına ve tekemmülüne delil olduğu gibi, kainatın ruhuna kadar nüfuz eden hakikati sabite ve devam ile yaşayışını ima eden intizamındaki kuvvet-i kâmile ve tekemmülüne giden nizamındaki kemal acaba haşr-ı cismani yoluyla saadet-i delil olmaz mı? Zira intizamını ihtilalden ve bozulmaktan kurtaran saadet ebediyedir ve tekemmüle vasıta odur ve o kuvveti inkişaf ettiren odur. 5. bürhan. Evet her nevi mahlukatta bir nevi kıyametin ve bir çeşit haşrin tekrar ile vukua gelmekte olduğu büyük kıyametin vukuuna ve geleceğine işarettir. Buna bir misal. Evet haftalık saate bak. O saatte saniyeleri, dakikaları, saatleri, günleri sayan ibrelerden ve millerden, saniyeleri sayan ibre, dakikaları sayan ibrenin hareketini ihbar ediyor. Dakikaları sayan ibre, saatleri sayan ibrenin hareketini ilan ediyor. Saatleri sayan ibre de, günleri gösteren ibrenin hareketini husule getiriyor ve ihlâm ediyor. İşte birincinin hareketinin tamam olması, ikincisinin de hareketinin tamam olacağına, ve ikincinin tamamı hareket etmesi, üçüncünün de itmamı hareket edeceğine işarettir. Kezalik, saniy hakimin kainat denilen büyük bir saati vardır. Bu saatin milleri, feleklerin çeşit çeşit devaranından ibarettir. İşte bu devaranlar, günleri, seneleri, ömrü beşeri, dünyanın beka müddetini gösteriyorlar. Binan ale, her geceden sonra sabahın, her kıştan sonra baharın gelmesi gibi. Haşrın sabahı o büyük saatten doğacağına delil ve işarettir. Sual: Kainatta görünen şu nev'i kıyametlerde eşya aynı ile iade edilmiyor. Halbuki büyük kıyamette neden etsam aynı ile iade edilir? El cevap: İnsanın bir ferdi başka mahlukatın bir nev'i gibidir. Zira insandaki o nuru fikir, emellerine, ruhuna öyle bir inkişaf Öyle bir imbisat vermiştir ki bütün zamanları yutsa doymaz, zira ondaki o yüksek fikir insanın mahiyetini ulvi, kıymetini umumi, nazarını külli, kemalini gayri mahsur, lezzet ve elemini daimi kılmıştır. Başka neviilerin fertleri ise böyle değildir. Onların mahiyetleri cüzi, kıymetleri şahsi, nazarları mahdut, kemalleri mahsur, lezzet ve elemleri anidir. Bundan anlaşılıyor ki insanın bir ferdi sah mahlukatın bir nevi hükmündedir. Binaenaleyh, o nevilerde görünen şu kıyametlerin ve haşir ve nişirlerin keyfiyetleri nasılsa efradı insaniye de öyledir. Altıncı bürhan, Saadet ebediye işaret eden bürhanlardan biri de insandaki gayre mütenahi istidatlardır. Evet, Cenab-ı Hak tarafından mükerrem kılınan insanın cevheri ruhunda ekilen, ve rakamlara sığmayan istidatlar var. Bu istidatların altında hesaba gelmeyen kabiliyetler var ve bunlardan neşet eden hadde gelmeyen meyller var ve bunlardan husule gelen gayri mütenahi efkar ve tasavvurat var. İşte bunların her birisi haşr-ı cismani'nin arkasındaki saadet-i ebediyeye şehadet parmaklarını uzatarak gösteriyorlar. 7. bürhan Evet, Rahman ve Rahim olan Sani Hakimin rahmeti Rahmetlerin en büyüğü olan Saadet Ebediyen'in geleceğini tefşir ediyor. Zira rahmet ancak Saadet Ebediye ile rahmet olur ve nimet ancak o saadet ile nimet olur. Evet, bütün nimetleri nikmetlere çeviren, ebedi ayrılmaktan doğan ve umumî matemlerden yükselen o belalardan kainatı, bilhassa şuurlu olan mahlukatı kurtaran şey Saadet Ebediyen'in gelmesidir. Çünkü bütün nimetlerin, rahatların, lezzetlerin ruhu olan saadet-i ebediye gelmezse, umum kainatın şahadetiyle sabit olan ve güneş gibi parlayan rahmet ve şefkat-i ilahiyenin bedaietine karşı mükabere ile inkar lazım gelir. Ey Habib-i Şefik ve ey Şefik Habib, ey Said-i Mecid ve ey Mecidi Said, rahmet-i ilahiyenin en latifi, en zarifi en lezzetli olan muhabbet ve şefkate bakınız. O muhabbet ve şefkati firak-ı ebedi ve hicran-ı ile karşıladığınız takdirde vicdan, hayal ve ruh ne hale geleceklerdir? O muhabbet ve o şefkat en büyük, en tatlı bir nimet iken en azîm bir musibete, bir belaya inkılap eder. Acaba göz önünde bilbedâhe görünen rahmet ilahiye Firak-ı ebedî'nin muhabbet ve şefkat aleyhine hücum etmesine müsaade eder mi? Vallahi hayır. Lâ vallahi ancak o rahmetin şehnindendir ki firak-ı ebedîyi hicran-ı lâyezâliye'ye, hicran-ı lâ firak-ı ebedîye ve ademe mutlakı da her ikisine musallat eder ki o firakların, o hicranların kökleri ortadan kalksın. 8. Bütün âlemce her hususta sıdkı ve doğruluğu malum ve müsellem olan Hazret-i Muhammed-i Arabî, parmağı ile kameri şak ettiği gibi, lisanı ile de saadet ebediyenin kapılarını açmıştır. Ve bütün enbiyâ-i bu hakikat üzerine icmaları, bir hücceti i 9 Dokuzuncu bürhan 13 asırdan beri yedi vecih icazı tasdik edilen Kur'an-ı mucizül beyanın hacir hakkındaki beyanatı saadet ebediyen'in geleceğine kafi bir delil değil midir? Başka bir delile ihtiyaç var mıdır? 10. bürhan Bu bürhan binlerce bürhanları müctemimidir. Bu bürhanları çok ayetler tazammun etmişlerdir. Evet Kur'an-ı Kerim çok ayetlerinden haşr'a nazır pencereler açmıştır. Ez cümle Vakit halak hükümdarı ayetiyle saadeti ebediyeye yol açan bir kıyası temsiliye işaret etmiştir. Kezalik ve ma rabu kebidallamin lil abid ayeti o saadeti gösteren bir kıyası adliye işaret etmiştir. Birinci ayetle işaret edilen kıyası temsili. Evvela insanın vücuduna bak. Nasıl tavırdan tavıra, yani nutfeden alakaya. Alakadan mudgaya, mudgadan et ve kemiğe, et ve kemikten insan suretine bir kast, bir irade ve bir ihtiyar altında mahsus kanunlarla, muayyen nizamlarla, muntazam hareketlerle intikal ettiğini ve kalıptan kalıba girip çıktığını gör. Sonra insanın bekasına dikkat et. İnsan bu vücut libasını her sene değiştirir. Bu vücut değişmesi bedendeki hücreatın yıkılıp yapılmasıyla olur. Bu tamiratta, bütün azanın erzak mahzeni hükmünde olan, cenabı Hakk'ın bir kanun-u mahsusla ihzar ettiği o madde latifeden alınan edza ile yapılır. Sonra o madde latifenin ahvaline bak. Nasıl âzanın ihtiyaçlarına göre muayyen bir kanun ile taksim edilir ve bedenin her tarafına mahsus bir nizam ile muntazaman dağıtılır. Yine şayan dikkattir ki, o madde latife, dört matbahta pişirildikten sonra, ve dört inklaptan geçtikten sonra ve dört süzgeçten tasfiye edildikten sonra rızık olarak taksim edilir. Hem yine şayan dikkattir ki, o madde latife, yemeklerin ruhu ve hülasasıdır. O yemekler, alemi anaasırda anasırda dağınık menbaalardan, muntazam bir düstur ile, mahsus bir nizam ile cem ve tahsil edilirler. İşte bütün bu nizamlar, bu kanunlar, bu intizamlar, hep bir kast, bir irade, bir hikmetten çıkıyor. Evet mesela Habibin gözünde yerleşen bir zerrenin unsuru havadan veya unsuru türaptan o garip, acip tavırlarda, inkılaplarda yaptığı muntazam hareketinden anlaşılır ki o zerre topraktayken Habibin gözüne tayin edilmiş ve bir memur gibi mahalli memuriyetine muntazaman izam kılınmıştır, yükseltilmiştir. Evet, fennî bir nazarla dikkat edilirse anlaşılır ki o zerrenin hareketi körü körüne tesadüf eseri değildir. Çünkü o zerre hangi mertebeye girerse o mertebenin nizamına tabi olur ve hangi bir tavra intikal etmiş ise onun muayyen kanunuyla amel etmiştir. Ve hangi bir tabakaya misafir gitmiş ise muntazam bir hareket ile sevk edilmiştir. Hülasa neş'eyi ulaya dikkat edenin neş'eyi uhra hakkında tereddüdü kalmaz. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın emrettiği gibi Neş'ei Ulayı gören adam Neş'ei Uhrayı inkar edebilir mi? Çünkü ikinci teşekkül yani ikinci yapılış birinci teşekkülden daha kolaydır. Bunu yapan onu daha kolay yapar. Mesela bir fırka askerin ilk teşekkülünde efradın birbiriyle ünsiyetleri, muarifeleri olmadığından ve talim ve terbiye görmemeleri yüzünden yontulmamış taşlar gibi olduklarından, o efrat, o fırkanın bünyesinde yerleştirilinceye kadar çok zahmetler vardır. Fakat badet teşekkül terhis edilip de bir daha taht silaha davet edildiği zaman, pek kolay içtima eder ve fırkayı teşkil ederler. Bu teşekkül, evvelki teşekkülden daha kolay olur. Kezalik, birbiriyle ülfet peydâ eden, ve her birisi yerini tanıyan ve bir derece yontulmuş taşlar gibi bile tafet eden bedenin zerratı ölüm ile dağıldıktan sonra haşirde Halık'ın izniyle İsrafil'in borusuyla o zerrat asliye ve esasiye ihtima davet edildikleri zaman pek kolay ihtima ederler ve bedeni insaniyi yine eskisi gibi teşkil ederler. Mahaza kudret ezeliyeye nispeten en büyük en küçük gibidir. Hiçbir şey o kudrete ağır gelemez. Arkadaş, zahire nazaran haşirde eczai asliye ile eczai zayide birlikte iade edilir. Evet, cünüp iken tırnakların, saçların kesilmesi mekruh ve bedenden ayrılan her bir cüz'ün bir yere gömülmesi sünnet olduğu ona işarettir. Fakat tahkike göre nebatatın tohumları gibi acbü zeneb tabir edilen bir kısım zerreler insanın tohumu hükmünde olup haşirde o zerreler üzerine bedeni insani neşvunema ile teşekkül eder.